Alhamdulillah, Rabbi al-Alemin, ve al-Akbatul Muttaqin. Ve salat ve selamü ala Seyyidina ve Nabiyna ve şefiğina Muhammed, ve ala Alihi ve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 ve belli ana Rasulüna Nabiüllâkirim, ve nhamu ala zâlîk min al-şaâkirîn kalbin Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dünyaya gelişimizin gayesi ebedî saadeti kazanmak ebedi kurtuluşun müjdesini almak ve gülerek Yüce Rabbimize halikımıza Allah'ımıza kavuşmak muhtemeller tabi her her kıymetli meta pahalıdır Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri elâ innes sil'atallâhi gâliye elâ innes sil'atallâhi gâliye buyuruyorlar biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın meta'ı pahalıdır duyuyor musunuz müminler tekrar ediyor Peygamber Efendimiz Biliniz ve agah ki Allah'ın meta'ı pahalıdır. Yani rıza almak, gülerek ölmek, kabri cennete çevirmek, mahşerde arşın gölgesinde olmak, cennete duhulü evvelinle girmek ve Allah'ın cemalini fasılasız görmek nimetlerin en büyüğü.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 53-55 İslam devleti ve bir buçuk milyar İslam alemi diyoruz. Ama ilahi ölçülere göre, Kur'an-ı Hakim'e göre gerçek müminin sıfatları nelerdir? 2-3 Cuma'dır mazlum, mavzumuzu teşkil eden ayet-i kerimede Cenab-ı Celal'in buyrukları üzerinde durduk. Yine ayetler üzerinde hasb hale devam ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyorlar. Estaizu billah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Ancak gerçek müminler o kimselerdir ki yanlarında Allah anıldığı zaman, Allah'ın zikrini duydukları zaman,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 Kalbinin afakını, dünya sevgisi karartmış kimselerin gözlerinden yaş gelmez. Öyleyse ben Kapı Camii'nin muhterem cemaatına imtihan suali soruyorum. Saharlerde kalkıyor musun? Allah'ı zikrediyor musun? Cenab-ı Hakk'ın zikrini duyduğun zaman, Allah dediğin zaman gözünden yaşlar dökülüyor mu? hamdolsun hocam, Ham Bu senin söylediğin şeyler senelerdir benim yaşadığım şeylerdir. E eh, tebrik ediyorum, mübarek olsun inşallahu teala, mübarek olsun. Her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna masarsın. Çünkü yerine, yerine göre. Haşyetullah'la dökülen bir damla yaş yanağın üzerinden yuvarlanır da toprağa dökülürse diyor fahri kainat Cenab-ı Hak o kimseye cehennem ateşini haram kılar. <gülüyor> evet muhterem mimiler, evet. Hatta üzerinde durdum, fazlalar yürümek istemem ki ayicelerin kalan kısmına geçelim diyorum ama ah, eh, küllü aynin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 kürsüye geldiğim zaman cemaatimin karşısında böyle demişimdir hamdolsun cemaat-ı müslümin mahşer var evet rahatlayıveriyorum İnanır mısınız müslümanlar hamdolsun cemaat-ı mahşer var deyince ya hadis-i şerif nasıldı muhterem müminler mahşerde bütün gözler ağlayacak ancak dünyada gözyaşı döken gözler ağlamayacak ve aynen sehirat fise dilillah saharlerde uyanıp saharlerde uyanıp yanık gönüllerle o şafak vaktinde herkes nefsani istirahat ve rahatıyla meşgulken hadisi kutsi de Peygamber Ezişen Efendimiz Rabbisinden neklen buyuruyor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 Şu huzuruma durup da gözyaşıyla kitabı kerimimi okuyarak bana niyaz eden kulum var ya siz şahit olun ben onun geçmiş bütün günahlarını affettim buyuruyorum. Yani saherde uyanıkların da gözü ağlamayacak muhterem Müslümanlar. Ya! isterseniz bu mazulu açılmışken üçüncü maddesinde okuyuvereyim hadi şerifin. Ve aynen guzlat an meharim illa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 Yaşıtsa benim kardeşim Küçükse benim kızım yerinde Bakmaya başkasının mülküne tecavüze Hatiyette hakkım yok deyip de Eğer bir kul gözüne sahip olursa Harama bakmayan göz sahipleri Müjde ediyorum Mahşerde gözünüz ağlamayacak teala. Devam ediyoruz buraya bu kadar yeter muhterem Müslümanlar Evet ikinci umdede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 Cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler böyle umuyorum inşallah muhterem Müslümanlar Ve ulu kitabu feter al mujduminu mimma fihi ve yuqulun ya weyletana ma li had al la yuqadru sayra ve la kibra illa acaha ve ujedu ma amlu haldira ve la yazlimu rabbuke ahale. suretül kehfe bak bakayım mümin kardeşim herhalde olduğu gibi ayet orada göreceksin bütün hayatın bütün hayatın mesul olduğu mükellef olduğu reşit olduğu andan itibaren kabre girinceye kadar geçen bütün amelleri ilahi sabıt varakalarına yazılmış alın bakayım bunlar diye ellerine verilecek Müslümanlar dünyada güzel amel sahibi, daima sıratı müstekimden fil dişi caddeten caddeden Allah yolundan yürüyen insanlar, diğer de, eline kitabını böyle sağından alınca ve yoku lü ha ümukrau kitabi enni mulaqin فهو في sure i celilede, Gelin ey kardeşler gelin. Şu benim amel defterlerime, zabut ve karneme bir bakın yahu. Cenab-ı Hak hep bire on, bire yüz, bire bin, bire yüz bin katlayarak yazmış. Müjde ediyorum Müslümanlar. Bire bir değil. En az. Men bil haseneti felehu aşru emthalihe. Bir hasene işleyene en az on yazın diyor Cenabı Hak. Diğer ay Celle'de. Meselullezine yunfiqun amwalahum fi sabilillah kemethali habatin anbetes sab'a sanabilatin fi kulli sunbulatin sunbulatin me'a habbatin wallahu yudayifu limen yasha Muhterem bir müminin işlediği bir hasene, gerçek müminin şu söyleyeceğimiz sıfatlarla muttas olan müminin işlediği bir haseneye niye benzer misiniz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 Allah dilediklerine yedi bin yedi milyon katlayarak Kur'an, kelam ilahi. Acaba rakamda kalıyor mu? <gülüyor> Hatta muhterem müminler, Resulü Zişan'dan şöyle bir misal. Allah Resulü'nün mübarek temi şöyle bir misal. Mahşerde bir kul huzura getirilir.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 Yalnız muhterem Müslümanlar burada şunu söylüyorum. Kulağınız devamlı bu sözle çınlasın. Hadisi şerif Husnul zanni billah min husnil ibadah Hüsnü zan, ibadetin güzelliğinden gelir. Dikkat ediyor musunuz? Kapı muhterem cemaatı Husnul zanni billah min husnil ibadah Allah'a hüsnü zan, ibadetin güzelliğinden gelir. Yoksa bir zalim bir fasık bir facir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 Feyizleri adeta pınarlar gibi şarıl şarıl neş'eler feyizler nurlar aktı. Muhterem ümmalar. Yani Kur'an-ı Kerim kelamullah olunca müminlere Allah'ın hitabıdır. Ya Allah'ımız gönül gözümüzü kör, idrakimizi küt kılmasın inşallah.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 Kuşların terennumat ve ötüşünden derelerin şırıltı ve çağlayanların şırıltısına kadar kulağımıza gelen bütün sesler bizi Allah'a götürsün istiyorum. <gülüyor> Kıraathaneden gelen çığlıklar, barlar ve kasımlardan gelen çığlıklar, ümmeti Muhammed'i rahatsız eden korkunç sesler,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 Kur'an-ı Kerim'i zevkle ve huzurla, huşurla, reddudan da okunduğu için... ...dinle, evet, eline tesbihini de al. Estağfirullah el-Azim, estağfirullah el-Azim, estağfirullah el-Azim. Yüce Rabbim, Yüce Rabbim istiğfarlarımızla bizi de affettiği kullara, salihlere ilhak vursun inşallah. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu saadetum imana. Gerçek ve hakiki müminler üzerlerine Kur'an okunduğu zaman...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 eyman rukullere diyoruz. Hep beraber okuyoruz ya. Ta muhalle mektebinde çocukken okuduk muhterem müslümanlar. Emenü billahi ve meleikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yeumi'l-ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi oldu. Vel ba'su ba'de'l-mevti hakku. Eşhedü en la ilahe illallah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 Müridül hayri ve şerril kabihi fakat, lakin leyse muhali. Hayri ve şerri halk eden allah Zülcelal'dir. Ama kulun istemesi ve ile şerri razı olmayarak yaratır. El-Abdü Kasibun, dikkat buyurunuz. El-Abdü Kasibun ve Rabbu Halikun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 Özür diliyorum Müslümanlar. Şerbet yerine şu, şarap içiyor adam. Şurup yerine şarap içiyor. E böyle olunca şurup içen cennete diyeceksin. ha bak şarap içen ateşe. Tamam mı? E sen halk ettin. Ben öyle hayır. Sen kesbettin. Sen paranı verdin, harcadın, teşebbüs ettin. Ben de halk ettim. O güç kuvveti verdim. Çünkü vermezsem cebir olur İslam'da.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 La sahirete mal ısrar ve la kebirate maali istiğfar Resulullah öyle buyuruyor. Israr edilirse günah damlaya damlaya göl olur haberiniz olsun Müslümanlar. ısrar edilirse damlaya damlaya göl olur küçük olarak kalmaz büyür. Ama büyük günahı bir kul işlese sonra da ağlayarak burun direği yanarak gönlünün ateşiyle ben tövbe ediyorum bir daha yapmayacağım Allah'ım derse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 Latife ediyorum, uyanık bir mümin, muhlis bir mümin, salih bir mümin, güzel amelli bir mümin, ayağa kaysa da kazara cehenneme düşse, vallahi o kulu ateş yakmaz muhterem müminler. Hadisi şerif, hadisi şerif. İyi bir mümin cehennemin üzerinden Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Salih ve nurlu bir mümin. Mümin kardeşim sana da dua ediyorum. Sen de ben de böyle nurlu mümin olalım inşallah. Allah Allah. Nurlu ve günahtan sakınan bir mümin. Çünkü cehennemin üzerindeki o köprüden peygamberler de geçecek. Herkes geçecek muhterem Müslümanlar. وَاِنْ illa variduha وَارِدُهَا ala عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمٌ مَغْضِيَا اَيْجَلَسِنْدَ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 Dinlemiş dinlemiş Hoca Efendi böyle ateşten sıratında böyle inceliğinden bahsedince cehennem ateşinin dünya ateşinden en az 80 defa daha yakıcı hani dünyada ateş körükle alevlendirildiği zaman pilkleri demirleri çelikleri eritiyor ya onun da 80 kat üzerinde tesirli bir ateş e, üzerindeki köprüde böyle kıldan ince kılıçtan keskin olunca amca kalkmış yaşlı amca Ali Hoca Efendi demiş onun bir tutacak yeri falan yok mu demiş. O köprünün kenarında bir korkuluk falan yok mu yürürken dussak da yürüsek. Eyvallah yok demiş. Öyleyse beni şimdiden cumbil demiş. Evet. Öyleyse beni şimdiden cumbil ha demiş. Yo Müslüman. Yo. Ya dünyada kahır çektin.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 evvelce okudum. Mevlana'dan da bir beyti okuyacağım. Tamam. Ders kapatıyorum inşallah. Aşk eri böyle diyor. Evet okudum. 50 defa dinledim benden. Kâfirenmen gerziyan kerdest kers der <gülüyor> taat bir nefes. Eğer Kur'an ve Allah ve İslam yolunda bir kimse bir nefes alır verir, bir adım adım atar da zarar ederse ben kafirim diyor Mevlana. Aşk eri böyle diyor. Ya inna Allah niye dayanıyor? İnna Allah la yudî'u ecre'l muhsinin. Evet. İnna la, inna la nudî'u ecre men ahsane amele. Kur'an'da böyle karantiler var. Bu başak sigortasına filan sigortasına benzemez bu. Allah'ın teminatı Cenabı Halıkü zulcelan kullarının zerresini zayi etmeyecek cennetine koyup cemalini gösterecek teala. evet muhterem Müslümanlar bugünün sohbeti de böyle geçti Rabbimiz cümlemize söylediğiyle ve duyduğuyla amel etme tevfikini nasip eyle Filistin'deki kardeşlerimizi davasında mutlak zaferi gösterip müeyyed eyleye mansur eyleye muzaffer eyleye inşallah teala.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 Aksal gayemiz olan cemali ilahiyesini ikram ile. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e Mâ Yasıhun Ve selamun al mursalin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha